Geçen hafta neler yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Evdeydim. Neden dışarıya çıkmadın? Hava çok güzeldi. Çünkü biraz hastaydım. Sen neler yaptın? Ben cumartesi sinemaya gittim. Hangi film izledin? Filmin adı Uzaktı. Filmi beğendin mi? Çok beğendim. Muhteşem bir filmdi. Filmin konusu neydi? Filmin konusu yalnızlıktı. Pazar günü neler yaptın? Pazar günü kardeşim ve eşi bize geldi. Onlarla oturduk. Bu yüzden dışarıya çıkmadık. Kardeşim İstanbul'da mı oturuyor? Evet. Kadıköy'de oturuyor. O ne iş yapıyor? Öğretmenlik yapıyor. Üniversiteden bir sene önce mezun oldu. Ne öğretmeni? Türkçe öğretmeni. Onun eşi de çalışıyor mu? Evet, onun eşi de öğretmen. Onlar iki sene önce evlendiler. Onların çocukları var mı? Henüz yok.